Sevgili izleyenlerimiz hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Tüm küçük öğrenci, tüm yaşlı dayılarımıza, amcalarımıza, bütün ümmeti Muhammed'e selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bu vesileyle Miraç Kandilimiz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Efendim Kadri Noyan sormuş. Bugün Miraç Kandili efendim demiş. Kandilimizi mübarek ederiz demiş efendim bu vesileyle bizim de mübarek olsun diyelim efendim. Allah razı olsun. Alemler Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Selatü selam Allah'ın nebisinin, Resulünün üzerine olsun. Resul Efendimizin, Ehli Beytin ve Eshabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim Kadri Niyo'yan miracı nasıl anlamamız gerekir demiş. Hayırlara vesile olsun demiş efendim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam aleyke ya sayyidil evlin ve lafirin ve ila cemil enbiya'i vel murselin ve ila cemil uluyi ve elhamdülillahi rabbil alamin. Kardeşimizin de kandili mübarek olsun. Bütün Mü'minlerin, müslimlerin, ümmeti Muhammed'in kandili mübarek olsun. Meylaş kandili mübarek olsun. <gülüyor> mübarek olsun deyince birbirimize dua etmiş oluyoruz. Bu dil ile yapılan duadır. Eğer fiilimiz söylediğimizi tasdik etmiyorsa bu durumda sadıklardan olmuş olmuyoruz. Sözümüz yalan olmuş olur. Çünkü amelimiz, fiilimiz, işlerimiz, eğer sözümüzü tasdik etmediyse, yalancılardan olmuş oluruz. Mübarek olsun demek, bereketli olsun, daim olsun, sürekli olsun, kesintisiz olsun. Onun için Allah, aynı şekilde kendisi için mübarek dedi nimeti kesintisiz olan, kesintisiz ikram eden. Eğer nimet kesintisiz olsun istiyorsak bu durumda duamızı fiilimizle doğrulamamız lazım. Eğer insanlara, insanlığa, müminlere, müslümanlara rahmet olmaya çalışıyorsak, nimet olmaya çalışıyor, hidayet olmaya, aşk olmaya, muhabbet olmaya çalışıyorsak, Doğrudur, mübarek olsun deyince doğru söylemiş oluyoruz. Eğer Allah yolunda birbirimize yardımcı oluyor, destek oluyor, birbirimizin sıkıntısını gidermeye çalışıyor, önümüzdeki engelleri kaldırmaya çalışıyorsak doğrudur. Doğru söylüyoruz, mübarek olsun demişiz, aynı zamanda fiilimiz, söylediğimizi, sözümüzü tasdik etmiş sadıklardan olmuş oluyoruz. Yoksa yalancı olmuş oluyoruz. Kandil deyince, Miraç kandili denince, bunu sadece böyle bir gecede kutlamak doğru değildir. Bunun hikmetini anlamak gerekir. Allah'ın muradını anlamaya çalışmamız gerekir. Böyle özel, mübarek gecelerin olmasının bir sebebi vardır. Kul kendine gelsin diye, Rabbine dönsün diye, Rabbini hatırlasın, onun ikramını almak için yola koyulsun diye. Onun için bu gecede yapılması gereken Allah'a dönmektir. Miraca gitmek için, çıkmak için yola çıkmaktır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalâtu Namaz, müminin miracıdır. Bu durumda başlamamış olanlar ya da arada bir Namazı kılanlar hemen başlangıç yapmalıdır. Bu geceden itibaren namazı kılmaya başlamalıdır. Öyle ki miracı olsun, miracı gerçek olsun. Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz Aleyhisselam. Namazı olmayanın miracı olmaz. Dolayısıyla miracı olmayanın da namazı olmaz. O bir ikram. <gülüyor> Namazı bir nimet olarak, bir ikram olarak görmek lazım. Bir borç olarak değil. Eğer namaz müminin miracıysa, bu durumda kul Rabbinin huzuruna çıkıyorsa, Resulullah Efendimiz'in mirajda durduğu yerde durup, Rabbi ile muhatap oluyorsa, o zaman bu nimetten daha büyük bir nimet düşünülemez. Allah kulünü huzura kabul etmiş. Kul, kendisini yaratan alemlerin Rabbinin huzuruna çıkıyor. Halini ona arz ediyor. Halini derken abdiyetini arz ediyor. Kulluğunu arz ediyor. Ona hamd ediyor, onu övüyor. Ben senin kulun, seni unutmadım ya Rabbi. ...beni dünyaya gönderdin ama ben seni unutmadım. Hani beni bana şahit kılıp... ...ben sizin Rabbiniz değil miyim demiştin ya biz de evet... ...biz buna şahidiz dedik ya hiç unutmadım. Bununla beraber... ...sana kul olmaya... ...seni Rab bilmeye devam ediyorum. Senin... ...terbiyeni kabul ettim, ediyorum. Sen benim nasıl olmamı istiyorsan, beni nasıl terbiye etmek istiyorsan ben o terbiyeyi kabul ediyor ve öyle olmaya çalışıyorum. Sana adolmaya çalışıyorum. Vahyine tabi olup, resulüne tabi olup Hazreti insan olmaya çalışıyorum. Sen benim Rabbimsin demeye çalışıyorum her anda. Evet, sadece böyle Mübarek geceler geldiğinde birbirimizin kandilini kutlamamız kutlamak değildir. Belki kendimizi kandırmaktır. Bizim her gecemizin, belki günde beş sefer bizim miracımızın olması gerekir. Onun için her gün, her gece bizim için beş sefer miraca çıkma imkanı demektir. Bunu unutmamak gerekir. Sadece böyle kandil geceleri geldiğinde Mirat gecesi, Berat gecesi, Rıgayb gecesi, Kadir gecesi işte o gece böyle ibadet yapalım, bu yetmez. Bu yeterli değildir. Hatta bu belki kendi kendini kandırmaktır. Evet, o gün Allah'a dönüş günü, Allah'a dönme gecesi olması gerekir. Mesela biliyorsunuz bir de başka kutlanan günler vardır. Mesela anneler günü vardır, babalar günü vardır, sevgililer günü vardır. O günde ne yaparlar? Mesela anneler gününde annelerine hediye alırlar. Onların anneler gününü kutlarlar. Böyle yapınca onların annelik hakkını ödemiş oluyor mu? Hayır. Her gün eğer annesine karşı vazifesini yapmıyorsa, babasına karşı vazifesini yapmıyorsa, sevdiğine karşı vazifesini yapmıyorsa, sadece o gün geldiğinde bir çiçek alsın ya da bir hediye alsın, işte anneler günün, babalar günün ya da sevgililer günün kutlu olsun dese, bunun gereğini yapmış mıydı? Hakkını vermiş midir? Kesinlikle hayır. Onun için her gün aneler günü, her gün babalar günü, her gün aynı zamanda sevgililer günü olması gerekir. Yoksa karşısındakini kandırmış olur, yani bak ben seni ciddiye aldım, bak ben seni seviyorum. Eğer bir evlat anasına babasına karşı evlatlık vazifesini yapmamışsa, ana baba bunu kabul eder mi? Etmez. Aynı şekilde kendisine seni seviyorum dediği, sevdiği o sevgililer gününde ona bir şişek almakla o onun sevgisini kabul eder mi? Etmez. Bunun her anda olması gerekir. Bunun her gün olması gerekir, her gece olması gerekir ki o kabul etsin, sevgimizi kabul etsin. Evlatlığımızı kabul etmiş olsun. Aynı şekilde böyle mübarek geceler geldiğinde Sadece işte biz bu geceyi kutlayalım, ibadetle geçirelim, birbirimize böyle tebrik mesajları atalım, onun için bunun gereğini yerine getirmiş olalım dese biri, Allah bunu kabul eder mi? Allah bunu kabul etmez. Onun gereğini yapman gerekir. Yani miraj gecesini tebrik edebilmen için, Evet, yapman gereken şey, miraca çıkmış olmandır. Mirac gecesinde miraca çıkmanın hamdini yapman gerekir, şükrünü yapman gerekir. Allah sana imkan verdi ya, huzuruna davet etti ya, sen de o davete icabet edip miraca çıktın ya, işte bu gecede o miraca çıkmanın, namazın hamdini yapmaya çalışman lazım, şükrünü yapmaya çalışman lazım. Beni davet ettin ya Rabbi. Beni huzura kabul ettin. Beni ciddiye aldın. Benimle konuştun. Senin bana evet, kulum demen için, abdum demen için bana imkan verdin. Ben senin kulunum dedim. Sen de ben senin Rabbinim dedim. İyâken abdû ve yyâken estâin dedim. Eğer Allah bu imkanı vermişse, buna hamd gerekir, buna şükür gerekir. Eğer Allah'ın verdiği bu imkandan istifade edemediysek, mirajdan kaçtıysak, evet bu gecede yapmamız gereken şey Rabbimize dönmektir. Her günümüz, her gecemiz miraj olsun diye namaza başlamaktır. Eğer Namaz müminin miracıysa, Resulullah Efendimiz, Allah'ın huzurunda onunla nasıl konuştuysa, Allah bu imkanı bir de bütün kullarına, bütün ümmetine verdi. Huzura çıkıp Fatiha'yı okuyoruz. Ama Fatiha'yı okurken, eğer Resulullah Efendimiz, ''Fatiha'si olmayanın namazı yoktur'' dedi. Bu durumda Fatiha'nın manasını bilmenin de namazı yoktur. Miracı yoktur. Miracı olmaz yani. Onun için ısrarla her müminin Fatiha'yı bilmesi gerekir, manasını bilmesi gerekir, ne söylediğini, Rabbine ne söylediğini bilmesi gerekir. Çünkü onu Allah'a söylüyor, onu Rabbine söylüyor. Mirajda Rabbinin huzurunda onu Rabbine söylüyor. Ama ne söylediğini bilmiyorsa o kul olmamıştır. Kuluğu kabul etmemiştir, edememiştir. Orada, huzurda Allah'a ne söz verdiğini bilmiyor. Dolayısıyla hayatı yaşarken de Allah'a herhangi bir söz vermediği için, evet, kafasına göre hayatını yaşar. Ama ne söylediğini bilirse, ya kenabdu ve ya kenestayin dediğini bilirse, yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyor, istiahanı ediyoruz. Seni senden istiyoruz dediğini bilirse onu kazanabilmek için onun sevgisini rızasını kazanabilmek için sırat-ı müstakim'de yürümesi gerektiğini anlarsa edine sıratel müstakim sırat müstakim'de yürüyebilmek için de sıratellezîne en'amta aleyhim gayril meğdûbi aleyhim dalim Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sirat-ı müstakimde yürüyüp Allah'ın rızasını, yakınlığını, sevgisini, dostluğunu kazanması gerektiğini anlamıştır. Dolayısıyla huzurda Rabbine ne demiştir? Ben senin nimet verdiğin kullarla beraber sirat-ı müstakimde sana yürüyor, sana koşuyorum ya Rabbi. Neden? Sana abd olmak için, sevmek için, aşık olmak için, senin beni sevmen için, senin benden razı olman için. Allah'ın huzurunda bunu böyle söylerse, bunun dışında kalanlar gazaba uğruyor, delalete kalıyor. Beni gazaba uğrayanlardan, delalete kalanlardan eyleme ya Rabbi. Kendi sana nimet verdiğin kullarla beraber, sirat ve müstakimde yürüyenlerden eyle ya Rabbi. Bunun için de gerekeni yapıyorum. Nimet verdiğin kullarla beraber, sirat ve müstakimde senin gösterdiğin, peygamberinin gittiği yolda yürüyorum ya Rabbi. Bununla beraber, Yalnız sana abdoluyor ve yalnız seni istiyorum. Senin rızanı istiyor, yakınlığını istiyor, dostluğunu istiyorum. sevgini istiyorum. Senin benden razı olmanı istiyorum. Senin beni sevmeni istiyorum. Senin muradın üzerimde gerçekleşsin istiyorum. Çünkü sen Maliki-i Sen Sen dinim, dinimin sahibisin. Her anımın sahibisin. Her anımdan hesap soracak olan sensin. Kıyamet günü ahirette hesap soracak olan sensin. Her anımdan, ağzımdan çıkan her kelimeden, gönlümden geçen her düşünceden, fikirden beni hesaba çekecek olan sensin. Hesabımı verecek şekilde yaşıyorum, yaşamaya çalışıyorum ya Rabbi diyorsun. Sonra ne diyoruz? Sen Rahman ve Rahim'sin. Eğer senin rahmetin olmazsa benim kurtuluşum olmaz. Bana rahmetinle muamele et. Mutlaka benim ebedi hayatımı kazanabilmem için benim senin rahmanlığına, rahimlığına ihtiyacım var. Rahmetine ihtiyacım var. Onun için beni rahmetinin içine al. Bununla beraber aynı şekilde beni rahmet, merhamet edenlerden eyle. İsmini Evet, Rahim ismini üzerimde göstermeme yardım et ya Rabbi. Öyle ki hem kendime rahmet olayım, hem insanlara varlığa rahmet olayım. Rahmet olup kazanayım. Beni buna layık olanlardan eyle ya Rabbi diyoruz. Layık olunca ne olur? Rahmet edince ne olur? Allah'ın Rahman ve Rahim isminin tecellisini her anda Görünce, buna şahit olunca ne olur? Görür ki Allah seviyor, rahmet ediyor, her anda rahmetiyle muamele ediyor. Söyleyeceği tek kelimeye kalır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. O övgüye layıktır. Bütün alemlerden ona hamd olsun. Bütün alemler, bütün varlık en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsi ona hamd ediyor. Onu hamd ile tesbih ediyor. Ve hepsinde onun kudreti görünüyor, güzelliği görünüyor, rahmeti görünüyor. İkramı görünüyor. Evet, ne der? Elhamdülillahirrabil alemin. Bunu söyleyince, Allah'ın huzurunda bunu söyleyince, günde beş sefer, her namazda eğer yirmi veya sünnetlerle beraber kır sefer, bunu tekrar ediyorsa, bunu Rabbine söylüyor, Rabbi ile konuşuyor. Rabbiyle konuşmuyorsa, Fatiha'yı okurken, Rabbini muhatap almamışsa, nasıl ''İyâken abdu yâken estâîn'' der, nasıl ''Ehdînâ sırâtel müstâkim'' der, söyleyemez bunu. Yani bir kelime olarak söylemiştir ki, o hiçbir mana ifade etmez. Çünkü bunu Rabbine söylemesi gerekir, sonra Rabbine söz vermiş olur. Her gün huzura çıkıp, Rabbi ile olan ahdini tazeliyor. Ben senin kulunum diyor. Ben seni istiyorum. Ben sirat-ı müstakimde, kendisine nimet verdiğin kullarla beraber geliyorum. Nimet verilen kullar, nebiler, sıddıklar, şahitler, bununla beraber salihler. Onlarla beraber sirat-ı müstakimde, sana abd olmak için çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz. Sevgini kazanmak için, imanı kazanmak için evet. Resulüne tabi oluyoruz. Vahyine tabi oluyoruz. Bizim derdimiz sensin. Sevdiğimiz sensin. İstediğimiz sensin. Böyle olunca namaz miraç olur. Namazın miraj olabilmesi için Kurul mutlaka Fatiha'yı, manasını bilmesi gerekir. Allah'ın huzurunda, mirajda onu ikrar etmesi gerekir. Tekrar tekrar. Her defasında farklı bir tecelli ile karşı karşıya kalması gerekir. Farklı bir tecelli alması gerekir. O, alemlerin, Rabbinin huzurunda bir kul olarak bunu Rabbine söylüyor çünkü. Her defasında söylediği aynıdır ama kendisi aynı değildir. Bir adım ileri gitmiştir. Manevi olarak ilerlemiştir yani. Biraz daha Rabbini tanımıştır. Biraz daha Allah onun gönlüne rahmetiyle, muhabbetiyle, yakınlığıyla evet, tecelli etmiştir. İkramıyla tecelli etmiştir. Affıyla, mağfiretiyle tecelli etmiştir. Bu sefer o kul başka bir kuldur. Yani bir dahaki Allah'ın huzuruna, miraca çıktığında, namaza durduğunda namaz kılan kıldığı namaz aynı namazdır. Gene alemlerin Rabbinin huzuruna çıkıyor ama kendisi aynı olmamalıdır, aynı değildir, büyümüştür. Manevi olarak temizlenmiştir, Allah'a yakınlığı kazanmış, yaklaşmıştır. Sonucu nedir? Gerçek manadaki mirac. Önce miracı ilmel yakindir, sonra aynel yakın olur, sonra miracı Hakka yakın olur, olmalıdır, olmak zorundadır. Onun için her peygambere, her ne varsa ümmetine de o vardır. Peygamberi her neyi kazanmışsa ümmetine de o vardır. Onun için miracın kapısı açık. <gülüyor> Bütün ümmete açık. Ve Allah davet ediyor. Bize düşen onun davetine icabet etmektir. Allah'ın davetini ciddiye almaktır. Yoksa böyle namaz kılmadan da olur. Ya da böyle sadece taklit yapsak da olur. Manasını bilmesek de olur. Allah'ın huzurunda olduğumuzu hissetmesek, tatmasak da olur dersek, kendi kendimizi kandırmış oluruz. Yani Allah bize neden eğil kalk desin? Bunun bir manevi tarafının olması gerekir. Gönül, ruh tarafının olması gerekir. Eğer sadece eğilip kalktıksa, bu durumda içi boş. Yani ölü birinin namaz kılması demektir. Oysa bizim, Allah'ın vahyiyle dirilmemiz gerekir. Namaza diri olarak, durmamız gerekir. Huzurda durduk ve hiçbir şey takmadık. Namaza durduk, hiçbir şey takmadık. O zaman biz ölüyüz demektir. Allah'ın huzurunda bile, miraçta bile Rabbimizin huzurunda olduğumuzu takmıyoruz demektir. Diğer zamanları bir kenara bırakalım. Zaten mümin her anda Allah'ın huzurunda olduğunu unutmayandır. Her anda O'nun hesabını yapandır her anda O'nu zikreden, O'nu tesbih eden, O'na hamd eden, O'nu tekbir edendir. Eğer namazda bile, mirajda bile huzurda duramıyorsa, aslında buradan neyi anlamak gerekir? Huzurda durmayı sevememiş. Daha doğrusu, huzurda durduğunu sevememiş. Yoksa, eğer Rabbini sevseydi, yani ona iman etmiş olsaydı gerçekten, seven, sevdiğinin huzurunda nasıl bir hal alır? Sevdiğinden başka bir şey hatırlayamaz. Sevdiğiyle beraber çünkü, hep huzurunda kalmak ister. Hep onunla olmak ister. Sohbetini onunla yapmak ister. Eğer zahiri olarak Sevdiğimiz için bu böyleyse ben iman etmişim dediğimizde eğer Rabbimize karşı böyle bir sevgimiz, böyle bir muhabbetimiz, böyle bir yakınlığımız yoksa durup düşünmemiz lazım. Yoksa ben iman etmemiş miyim? Onun için Resulullah Efendimiz'e baktığımızda aleyhissalatü vesselam, Evet, namaz müminin miracıdır. Bununla beraber onun her namazı miracıdır. Allahu Ekber dediğinde huzurdadır. Hem huzurdadır hem kendindedir. Bu miraj gönül miracı çünkü. Gönül Allah'ın huzuruna çıkıyor. Onunla beraberdir. Aynı şekilde mesela sahabe buyuruyor. Resulullah Efendimiz namaz kılarken <gülüyor> göğsünün iniltisi en arka saftakiler duyardı. Göğsünün iniltisini öyle bir muhabbet halindedir ki onu tutmaya çalışıyor göğüs inliyor. Aynı şekilde mesela bir gecede iki rekat namaz kılmıştır. Bir kandil berat gecesindeydi bu. İki rekat namaz kılmıştır. Fatiha'yı, bir kısa bir süreyi okumuş. Sonra, gecenin yarısını bir rekatla, yani iki secdede tamamlamış. Secdede geçirmiş bütün geceyi. Bütün geceyi, Rabbi ile konuşarak geçirmiş. Rabbi ile konuşarak. Onun için namazda, Namazı taklit olarak kalanlar, işte şunu şöyle söyleyeceksin. Burada böyle eğileceksin, gözünü açık tutacaksın, secde ettiğin yere bakacaksın. Böyle tabii taklit ya, bunun dışında bir şey yaparsan namaz bozulur diyor. Üç sefer Sübhane Rabbiye'le ara diyeceksin, bunun dışında bir şey söylersen olmaz. Secdeyi fazla uzatırsan olmaz diyor. Sanki hiç Peygamber'i tanımamış. Sanki iman ettiği peygamberi o değilmiş gibi. Aynı şekilde kıyam için de bu geçerliydi böyle. Evet Ne buyurdu sahabeden biri? Mescide girdim, Resulullah Efendimiz namaz kılıyordu. Arkasında durdum, fırsat bu fırsat deyip diyor Resulullah Efendimiz Fatiha'yı okudu, üzerine Bakara suresini okudu, üzerine Ali İmran suresini okudu. Baktım, artık ayakta duramadım. Artı benim namazı bırakıp kaçmam lazım dedi. Huzurda öyle duruyor. Evet. Bir de ne buyuruyor? Sıkıldığında, ya Bilal bizi ferahlat. Ezan oku, namaz kılalım, Rabbimizin huzuruna çıkaralım, ferahlayalım. Dünyayı bırakalım, dünyayı unutalım. Bu sıkıntıları unutalım. Rabbimiz de olalım. Namaz bu, Miraç bu. <gülüyor> namaza başlamamış olanlar ya da başlayıp arada bir bırakıp arada bir kalanlar tembellik yapanlar özellikle çabasını gayretini sarf etmelidir Ya Rabbi beni huzura kabul et demelidir beni huzura layık et ben huzurunda seninle olmak istiyorum. Ben mirajda olmak istiyorum. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın durduğu yerde durup sohbetimi seninle yapmak istiyorum. Halimi sana arz etmek istiyorum huzurunda. Onun için ne buyurdu? Secde et yaklaş. Resulullah Efendimiz Kulun Allah'a en yakın olduğu ani secde anidir buyurdu. Öyleyse secdede Allah'tan isteyin. Secdede duayı çoğaltın dedi. Nasıl dua edeceğiz? Gönlümüzden geldiği gibi. Resul Efendimiz'in secdede yaptığı duaları var. Sen affûsün ya Rabbi. Affetmeyi seversin. Beni affet ya Rabbi. Bununla beraber herkes kendi diliyle dua eder. Secdede. Gönlünden geldiği gibi. Huzuruna geldim ya Rabbi. Beni bana bırakma. Beni nefsimle baş başa bırakma. Beni muhafazana al. Benim nefsime nefsime ben güç getiremiyorum. Nefsime karşı bana yardım et. Şeytana karşı bana yardım et. Dünyaya karşı bana yardım et. Deyip dua etmesi lazım. Sevdiğim sensin, istediğim sensin, abdoluğum sensin. Gönlümü başka tarafa çevirmeme müsaade etme ya Rabbi. Ben seninle olmak istiyorum. Ben seni zikretmek istiyorum. Ben seni tesbih etmek istiyor, sana hamd etmek istiyorum. Başkalarını övmek istemiyorum. Başkalarını tesbih etmek istemiyorum. Başkalarına hamd etmek istemiyorum. Başkalarını tekbir etmek istemiyorum. Bu büyüktür diye demiyorum. Demek istemiyorum. Çünkü Tekbir edilmeye layık olan sensin. Büyük olan sensin. Kebir olan, ekber olan, azim olan, aziz olan sensin ya Rabbi. Ben senden başkasına hamd etmek istemiyorum. Övgüye layık olan sensin. hamd layık olan sensin. Subhan olan sensin. Seni tesbih etmek istiyorum. Kusursuz, eksiksiz, doksansız olan sensin. Bütün güzellikler sana aittir. El Esma-ül senindir. Kimde bir güzellik varsa onu senden almıştır. Gerçek, hakiki güzellik sahibi bir tek sens. Sana kur olanlar, abd olanlar, sana ayna olanlar o güzelliği senden almıştır. Ben güzelliği evet, senden almak istiyorum. Ben seninle güzel olmak istiyorum. Ben sana kur olmak, abd olmak, aşık olmak istiyorum. Aşkını kazanmak istiyorum, beni bu yolda yürüt, önümü aç ya Rabbi. Beni kendisine nimet verdiğin kullarla beraber eyle, sirat-ı eyle. Sirat-ı sana koşanlardan eyle ve sana abdolanlardan, aşık olanlardan, senin sevgini kazanmak için çaba öyle sarf edenlerden eyle. Seni mülkün, maliki, meliki sahibi olarak görenlerden, anlayanlardan, buna iman edenlerden eyle. Rahmetini görenlerden eyle. Rahmanlığını, rahimliğini yaşayanlardan, tadanlardan eyle. Sana hamd edenlerden, her anda seni övenlerden, hamd edenlerden eyle. Dememiz gerekir. Secde de, ben sadece öyle söyledim. Kimin gönlünden ne geliyorsa öyle dua etmelidir. Bugün bir türlü, yarın başka türlü dua etmelidir. Hata yapmışsa istiğfar etmeli, tövbe etmeli, af dilemeli, magfiret dilemelidir Rabbinden. Ona sığınmalıdır. Onun için secdede, secde dua yeridir. Kim ne derse seçin, secde feryat yeridir. Ağlama yeridir. Evet, sahabe söylüyor, Resulullah Efendimiz seccadeyi satacak kadar, secde ettiği yeri satacak kadar ağlıyordu. Evet, bize de düşen bu gecede secde etmektir. Secdede dua etmektir. Bununla beraber secdede ağlayıp feryat etmektir. Günahlarımıza, yanlışlarımıza, yanlış anlamalarımıza, şirkimize, küfrümüze, hakikati anlamadığımız için. Evet, bir de Rabbimizi anlayamadığımız için, tanıyamadığımız için Rabbimize, Rabbimizin isimlerine hamd edemediğimiz, şükredemediğimiz için. Rabbimizin her bir ismine hamd etmemiz lazım şükretmemiz lazım. Ne burada et kelime de ya günahlarınızı affeden, mağfiret eden bir Rabbiniz olmasaydı haliniz ne olurdu? O zaman Allah'ın Afu ismine, Gafur ismine, Gaffar ismine, Tevab ismine hamd etmemiz gerekir. Şükretmemiz gerekir. Hamdolsun ki sen Gafursun ya Rabbi. Sen Gaffarsın, sen Afusun. Yoksa biz kaybedenlerden, hüsrana uğrayanlardan olurduk. Hamdolsun ki sen Rahman ve Rahim'sin. Rahmetinle bize muamele ediyorsun. Yoksa biz senden kaçarken eğer sen bizi rahmetinle kendine döndürmesen, bizi kendine çekmeseydin biz kaybedenlerden, hüsrana uğrayanlardan olurduk. Sonra evet, pişman olanlardan olurduk. Fayda vermeyen bir pişmanlıkla pişman olanlardan olurduk. Evet. Hamdolsun ki sen Kerim'sin. Her anda ikram ediyorsun. Eğer sen ikram etmesen, biz hiçbir şey kazanamazdık. Biz hiçbir ikrama layık değildik. Değiliz. Buna beraber sen kerim olmasan, hak etmediğimiz şekilde, etmediğimiz halde, ikram etmeseydin, hiçbir şeye layık olup, onu alamazdık. Hamdolsun ki, sen bizim ilahımızsın. Sen bizim vedud olan ilahımızsın. Bizi seversin. Sevgini verensin. <gülüyor> Bu sevgiyi, Kazanmamız için bize imkan verensin. Hem de her anda. Eğer sen bizi sevmeseydin, ilahlığınla bize tecelli etmeseydin, o sevginle, o vadud ismine bize tecelli etmeseydin, sevmek nedir bilmezdik. Anlamazdık. Dolayısıyla sevemezdik. Bütün sevgiler senden. Bütün muhabbet senden. Buna hamd ediyoruz. Buna ediyoruz Allah'ın her bir ismine böyle tek tek hamd edip şükretmemiz gerekir. Nerede? Secdede. Elbette ki birden değil. Gönlümüzün o andaki haline göre. Yoksa, işte bize şu nimeti, zahiri nimeti verdi. Hamd edelim, şükredelim. Şükretmek başka şey. Hamd etmek başka bir şey. Hamd bir tek Allah'a mahsustur. Dolayısıyla, bu hamdi onun isimlerine yapıyorsun. Ona yapıyorsun. Onun isimlerinin tecellisine yapıyorsun. Onun sana olan muamelesine yapıyorsun. Kul böyle hamd edince bunun karşılığını Allah'tan almaz mı? Alır. Nasıl alır? O Rabbini övüyor. Rabbi de isimleriyle ona tecelli edip onu över. Onu övdürür aynı zamanda. Kulları da onu övmek zorundadır. Seven de övecek, sevmeyen de övecek. Allah övdürüyor çünkü. Evet. <gülüyor> Bu gece miraj kandiliydi. Kandil ışık saçan demektir. Kandil, mesela gecenin gönlümüze o ışığı vermesidir. Bize kandil olmasıdır. Yolumuzu aydınlatmasıdır görmemizi sağlamasıdır. Dolayısıyla miracı görmek lazım. Müminin miracını görmek lazım. Yoksa böyle her miracda işte Resulullah Efendimiz miraca çıkmış ya da miracla ilgili ayeti okuyup böyle izah etmeye çalışıyoruz. Allah bize miracı nasip etsin inşallah. Öyle taklit yapanlardan eylemesin. Hem ibadetin hakikatini hem böyle mübarek gecelerin hakikatini, Allah'ın muradını anlayıp gereğini yapanlardan eylesin. Namazı mihraç olanlardan eylesin inşallah. Bütün müminlerin, Müslümanların Miraç, kandili gecesi mübarek olsun. Söyleden başta mübarek olabilmesi için bizim birbirimize yardımcı olmaya çalışmamız gerekir. Bir kul miraca çıkarken destek olmaya çalışmamız gerekir. Evet namazı kılsın, yetiyor mu? Kesinlikle yetmez. Namazı anlasın, miracı anlasın. Miracı olsun. Rabbinin huzurunda olduğunu tatsın. Buna beraber bunu Allah'ın vahyiyle, Fatiha'yla tatsın. Gerçek manada Fatiha'yı okuyanlar namazı, miracı tatmış olur, namazı miracı olur. İşin bir başlangıcı, bir sonu vardır. Anlayarak Rabbinin huzurunda Fatiha'yı okuduğunda evet mutlaka bu Fatiha ona miracı getirir, miracı kazandırır, miracda olduğunu tadar. Bir kul namaz kılarken bir an bile olsa miracda olduğunu tadarsa, Allah'ın huzurunda durduğunu, Allah'ın huzurunda olduğunu tadarsa o namaz kabul olmuş bir namazdır. Ama bir an bile olmazsa o namaz kabul olmamış, huzura çıkmamış, mirac olmamış bir namazdır. Dolayısıyla o namazı yoktur. Miracı olmayanın namazı yok çünkü. Evet, bir an sadece ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım derse ya âbdu ve yâken esnâin'' derken yalnız sana abd oluyoruz ve biz yalnız seni istiyor, seni istihane ediyoruz. Kiminle nimet verdiğin kullarla beraber seni istiyoruz derse o namaz miracı olmuştur. Gerisi de o anın katılına kabul olur. Yoksa kabul olmamış bir namaz olur ki Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi öyle insanlar var ki namaz kılarlar kıyamet günü onların yüzüne o namazları yırtık bir paçavra gibi fırlatılır işte kıldığı namaz denir. Öyle insanlar var ki namaz kılarlar sadece onlara yorgunluk kar kalır. Evet. Sadece bize yorgunluk kar kalmasın. Kıldığımız namaz yırtık bir paşavra gibi yüzümüze fırlatılıp işte kıldığın namaz denmemesi için namazımızın miraç olması gerekir. İnşallah bu gecede kardeşlerimiz miraca durur, Allah'ın huzurunda durur, miracı tadar. Miraçta olduğunu Allah'ın kendisini yaratan Rabbinin huzurunda olduğunu tadar. Huzurda İyâkenâ abdu veyâkenesne ayn der. Ya Kenabdu ya Yalnız sana Abd oluyoruz. Seni seviyoruz. Sevdiğimiz sensin. Mabudumuz sensin. Maşşukumuz sensin. Sevdiğimiz sensin. Dolayısıyla istediğimiz sensin. Senin rızan, senin dostluğun, senin cemalin. senin muradının üzerimizde gerçekleşmesini istiyoruz. Çünkü biz senin kurunuz. Evet. Allah Mirşah andılimizi. Mübarek eylesin inşallah. Miracın hakikatini erenlerden eylesin inşallah. Evet. Efendim, İstanbul'dan Gülsen, Bakara suresi 45. ayette sabır ve namazla istianeyi isteyiniz diyor. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı hacet namazı değil midir? Diyor sormuş efendim. Bunun anlamı hacet namazı değildir. Ne buyurdu? Vasta günü, bir sabri ve selat. Sabır ve selatla Allah'tan isteyin. Sabır ve selat. Selat dua demektir aynı zamanda selat yardım demektir, destek demektir, aşk demektir, sıkıntıya katlanmak demektir. Böyle tek onu namaz olarak anlamak yetmez. Sabır, peki neden sabır gerekir? Sabır ve salatla Allah'tan isteyin. Namazı kıldık, Allah'tan istedik. Sabır nerede? Bu bunun devamının olması gerekir ki, sabrı gerektiren bir şey olmalıdır burada. Ama ayetin bir de devamı var. Ne buyurdu? Bu, Allah'tan haşyet duyanların duyanlardan başkasına ağır gelir, büyük gelir. Bunu yapamaz. Ancak Allah'tan harşet duyanlar sabır ve salatla Allah'tan isteyebilir. Sabır ve salatla, evet isteyebilir. Eğer kul Allah'tan harşet duyuyorsa bunu becerir, yoksa bunu beceremez. Peki iki reket namaz kılacaksın, Allah'tan isteye isteyeceksin. Yani bunun bunun bu manevi güçle ne alakası vardır? Bunu herkes yapar. İki reken namaz kılar yapar. Ama Allah'tan haşet duyanların dışındakilere bu çok ağır gelir. Bu çok büyüktür çünkü. Büyük bir şeydir. O zaman eğer sabri gerektiriyorsa her neyi istersen iste Allah'tan. Bunun karşılığında mutlaka sabretmen gerekir. Dayanman gerekir. Aynı zamanda salat Manevi güç demek, manevi kuvvet demek, manevi gücü kuvveti kazanmak, kazanma imkanı demek. Söyledim. Deminden beri selâti anlatıyoruz, miracı anlatıyoruz. Mirajda durabilenler, Allah'ın huzurunda olduğunu tadanlar ancak bunu yapabilir dedi. Hayatı yaşarken önüne başına her ne gelirse gelsin, evet, sabreder ve Allah'tan hayırlı olanı diler başına geleni kabul eder buna sabreder. Buna beraber aynı şekilde hem salat hem namazını kılar Allah'tan ister belanın, musibetin kalkması için. Buna beraber o musibetin arkasındaki nimeti almak için. Allah'a itiraz etmez. Çünkü Allah'tan haşyet duyanların dışındakilere bu ağır geliyor. Rabbinden haşyet duyduğu için itiraz etmiyor, sabrediyor. Bütün hayat, baştan sona evet, yapılması gereken şeyleri bu. Sabır ve seratla, dua ile, evet, çabayla, gayretle, evet, Rabbinden hakkı istemesidir, doğruyu istemesidir, kazanmayı istemesidir, hayrı istemesidir. Bana güç ver diyor, bana sabır ver diyor. Evet, o istihane namazı falan değildir İstihane namazı, herkeste hafif gelir, herkes onu kılar, Dolayısıyla o onu ifade etmez. Evet. Efendim gelirsez namaza ilgili birkaç soru vardır. Evet. Buyurun. Onları sorayım efendim. Bir tane mezheplerle alakalı da var. İki soru beraber sormuş. Şanlıurfa'dan Mustafa Aytulu. Selamun Aleyküm hocam. Size iki sorum var. Birincisi mezheplerin çıkış nedeni nedir? İkincisi ise namaz kılan birinin önden geçilirse onun namazı bozulur mu? Evet. birincisi birinin önünden geçilirse namazı bozulur mu? Birinin önünden geçilirse namazı bozulmaz. Neden bozulmaz? Çünkü o yerde değil. Zahiri olarak sen onu yerde görüyorsun ama o yerde değil. O arşdadır. O mirajdadır. Kim onun önünden geçebilir? Kim onunla Allah arasına girebilir? İşte işi sadece zahiri olarak Andiyanlar birinin önden geçilirse namazı bozulur dediler. Peki bu arada camide, mescitte ya da Kabe'de birinin önden geçilirse namazı bozulur mu? Ona yok dediler. Yani orada bozulmayan şey niye tek başına kılarken bozulmuş olsun? Evet herhangi birinin önünden geçmesi ona namazını hiçbir şekilde bozmaz. Birinci sorsi kardeşimizin, mezhepler nasıl çıkmıştır gibi. Mezhep demek yol demek, gidilen yol, müminin yürüdüğü yol. Sahabe Resulullah Efendimiz'den her neyi öğrenmişse, nasıl anlamışsa, onlar yeryüzüne dağıldığında Dünyanın her yerinde sahabe var. Kur'an'ı taşımak için, Allah'ın vahyini taşımak için, Resulullah Efendimiz'in harini, sünnetini, hayatını taşımak için, kulluğu taşımak için, ibadeti taşımak için, evet, dünyanın her yerine dağılmışlardır. Veda Kutbesi'nde onu dinleyen, evet, rivayete göre 125 bin sahabe var. 125 bin. Şu anda orada Yatmakta olan, yani Medine'de yatmakta olan kaç tane sahabe var? Yaklaşık 10.000, bin. %15.000'i yok. Nereye gittiler? Yeryüzüne dağıldılar. Diyarbakır'da da var. Hemen Türkiye'nin, neredeyse her memleketinde, neredeyse var. Her bölgede var. Dünyanın her yerinde var. Çin'de de var. Resulullah Efendimiz göndermiş bununla beraber onları. Hepsini irşada göndermiş. Resulullah Efendimiz'den sonra da aynı şekilde onlar kendileri dağılmışlar. Her biri gittiği yerde Resulullah Efendimiz'den neyi görmüşse, nasıl anlamışsa öyle öğretti. Dolayısıyla her sahabenin bir mezhebi var demektir bu. Daha sonra alimlerimiz böyle insanların dinlerini öğrenmek için bir çaba gayret sarf etmediklerini görünce, bu sefer kendileri onları toparlayıp, işte böyle yapın demiştir. Yoksa işi asıldan öğrenince, Resulullah Efendimiz'den, sahabeden öğrenmiş olsaydık bir tane mezhep olurdu. Ama her bir sahabe ayrı bir yerde onu öğrenince, onu öğretince her birine göre bir yol olmuş oldu. Mezhepler böyle çıkıyor. Ama önemli olan bu değildir. Çünkü mezhep din değildir. Sadece ibadet nasıl yapılır? Bununla beraber, muamelat nasıl yapılır? Mahkeme nasıl yapılır? Bunların konusudur bu. İman konusu değildir. Çünkü, bir müminin, Kur'an'ın her ayetine iman etmesi gerekir. Her ayetine, her bir ayetine. Dolayısıyla, imanda mezhep olmaz. Önemli olan imandı. Gerisi, yani namazı kılarken ha parmağını kaldırmışsın, ha kaldırmamışsın, ha şöyle kaldırmışsın, ha böyle kaldırmışsın. Yani ne fark eder? Hiçbir farkı yoktur onun. Arada bir farkı yok yani mezhepler arasında aslında bir farkı yoktur. Yani ona ayrıca kazandıracak veya kaybettirecek bir ölçü yoktur. Ama iman eğer eksikse insana kaybettirir. Allah'a teslimiyet eksikse kaybettirir. Rabbini bilmemek, tanımamak kaybettirir. Bütün bunları Rabbinin kitabından, kelamından, Kur'an'dan öğrenmen gerekir. Evet. Hangi mezhebeye uyarsan uy, o farkı etmiyor. Her biri Resulullah Efendimiz'den gördüğü gibi anlatmıştır, söylemiştir. Buna beraber o herhangi bir ayrılık sebebi değildir. Müminlerin birbirini farklı görmeleri bu konuda söz konusu olmaz, olmamalidir. Görürse ne olur? Mezhebi din zannetmiş olur. Din, İslam'dır. Bununla beraber bu dinin bir kitabı, bir peygamberi vardır. Bize düşen Allah'ın kitabına ve onun Resulüne uymaktır. Bu arada bir alimi de hangisini istersen onu da takip edersin. İbadette ona uyarsın. Muamelekte ona uyarsın ya da. Evet. Efendim, Gaziantep'ten Kübra, namaz kılarken dualarımın mahricini çıkarmaya çalışıyorum. Mahric çıkarmayı bilmiyorum. Bu yüzden kaslıyorum. Bu da namazda kendimi vermememe neden oluyor. Bu durumdan ne yapmam gerekir? Deminden beri onu anlatıyoruz zaten. Taklit. Dualı okurken Ayetleri okurken, Fatiha'yı okurken onun makrecini çıkarmaya çalışıyoruz. Yani harfleri yerli yerinde söylemeye çalışıyoruz. Allah senin kelimeyi, harfi o makrecini nasıl çıkardığına bakmaz. Allah senin gönlündeki niyetine bakıyor, gönlündeki niyetine. Önemli olan Allah'ın huzurunda durup, Miraç'ta durup oran ne söylediğini bilmendir. Söylerken neyi kastettiğini bilmendir. Yani elhamdülillahi rabbil alemin dedin. Ama bak gördüğünüz gibi ben de yine rabbil alemin demedim, rabbil alemin dedim. O anda benim gönül halim önemlidir. Nasıl olmalıdır gönül halim? Yani ben elhamdülillahi rabbil alemin dedim. Bunu Beni yaratan Rabbime söylüyorum. Onun huzurunda ona söylüyorum. Neden hamd ona maksustur? Benim gönlümün buna cevap vermesi gerekir. Gördüğüm ve görmediğim her şey onu hamd ile tesbih ediyor bir kere. Bu hamdi önce benim kendi üzerimden yapmam lazım. Hem zahiri hem manevi olarak kendi üzerimden Rabbime yapmam lazım. Seni övüyorum. Neden övüyorsun? Neden hamd ediyorsun? Buna cevap vermem gerekir. Çünkü beni yaratan sensin. Bana kendinden ruhu nefeden sensin. Bana kendinden varlık veren, hayat veren sensin. Kendi isimlerini bana ikram eden, isimlerinle bana tecelli eden sensin. Bendeki bütün isimler, bütün vasıflar, sıfatlar hepsi sana ait bunu ikram eden sensin. Kendi üzerimden sana hamd ediyorum. Varlığımdan sana hamd ediyorum. Senin tecellinin bana olmasından sana hamd ediyorum. Beni sevmene karşılık, o sevgiyle tecelli etmeni aşkınla, zatınla tecelli etmeni hamd ediyorum. Üzerimden seni sevmeye, sevmeye hamd ediyorum. Görmeye hamd ediyorum. Şük işitmeye hamd ediyorum. Konuşmaya hamd ediyorum. Yürümeye hamd ediyorum. Hamd etmeye hamd ediyorum. Daha dünyaya gelmemiş, dünyadaki nimetlere gelmemiş, dünyadaki muameleye gelmemiş. Gönderdiğin peygambere hamd ediyorum. Kitaba, vahyene hamd ediyorum. Nimet verdiğin kullarla beraber etmene hamd ediyorum. Yolu göstermene hamd ediyorum. Onlarla bana yardım etmene hamd ediyorum. Sana koşmaya hamd ediyorum. Seni sevmeye hamd ediyorum. İman etmeye hamd ediyorum. Öğrettiğin hikmete hamd ediyorum, ilme, bilgiye hamd ediyorum. Evet, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Devam edin. Efendim, Sürede son bölümü az kaldı bir soru efendimizin zorlusu efendim. <gülüyor> Azerbaycan'dan efendim, Hocam namazın kazası yoktur deniliyor ve ben her namazın arkasından mutlaka kazasını da kılıyorum. Aslında her namazın arkasında ne kılmamız lazım hocam söyler misiniz? Sadece farz mı kılalım? Evet. Namazın kazası yoktur. Söyledim biraz önce. Zaten onu anlatıyoruz. Miras handili. Miras gecesi. Namaz müminin miracıdır. Allah beş vakti farz kılmıştır. Günde beş sefer huzura davet etmiştir demektir. Aynı şekilde Resul Efendimiz kaç rekat kılacağımızı bu dinin peygamberinden öğreniyoruz. Allah eğer her şeyi söylemiş olsaydı, kaç rekat kılmamız gerektiğini de söylemiş olsaydı, bu durumda peygamberi anlamamış olurdu de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin günahlarınızı mağfiret etsin. Bunu peygamberiyle öğretiyor. Peygamberime tabi ol dedi. Bu durumda evet miraca çıkarken onun peygamberine tabi olmamız gerekir. O nasıl çıkmışsa öyle çıkacağız. Kaç rekat kıldı? Ondan öğreniyoruz. Ondan öğren dedi. Onun için onu beyan etmedi. Yoksa Allah bir ayette her bir namazın kaç olduğunu beyan ederdi. Bu durumda kendini akıllı zannedenler Allah'ın kitabı bize yeter deyip peygamberi devre dışı bırakırdı. Allah buna müsaade etmedi. Ondan öğreneceksin. Ona tabi olacaksın. O nasıl yaptıysa sen de öyle yapacaksın. İşi ona bıraktı. Hadi beyan et dedi. Onunla Allah vahyinı beyan ettirdi, öğretti. Dolayısıyla namazı vaktinde kılmamız gerekir. Zamanında Allah'ın huzuruna çıkıp davetine icabet etmemiz gerekir. Her namazın sonunda ya da önünde kardeşimiz diyor, "Kaza yapıyordum, neyi kılmamız gerekir?" "Namaz kıl. İster kaza niyetine kıl, kaza ediyorum de. İster sünnet olarak kıl. O farkı etmiyor." Mesele senin Allah'ın huzuruna çıkmandır. Resulullah Efendimiz 5 vakit namazdan başka ayrıca bir de 5 vakit daha kılıyor. İşrak namazı kılıyor, duha namazı kılıyor, evabin namazı kılıyor, gece namazı kılıyor, teheccüd kılıyor. Yani mesele huzura çıkmaktır, Allah ile olmaktır. O'nun o tecellisine mazhar olmaktır tecellisiyle muhatap olmaktır. Ona seni seviyorum demektir. Huzuruna geldim. Ben huzurunda olmayı seviyorum demektir. Seninle olmayı seviyorum demektir. Ona halini, abdiyetini arz etmektir. Kulluğunu arz etmektir. Yolundayım ya Rabbi. Seni unutmadım ya Rabbi. Ben hayatı senin sevdiğin gibi, emrettiğin gibi yaşıyor, yaşamaya çalışıyorum demektir. Eğilmek, eğilip kalkmak değildir. Evet. İstediği şekilde niyet edebilir ama önemli olan yani niyeti ne olursa olsun. Mesela huzurda olduğunu tadıp tatmamaktır. Namazın mihraj olup olmadığıdır. Namaz mihraj olduysa isterse kaza niyeti getirmiş olsun, isterse sünnet kılmış olsun. Evet arada bir fark yoktur. Kardeşimiz istediği gibi niyetini getirebilir. Çünkü o anda bir şey kazanıyor, Allah'ın yakınlığını kazanıyor. Allah'a Vesud vaktelib secde et yaklaş. Secde edip yaklaşıyorsun, Allah'a yaklaşıyorsun. Günde beş vakit namaz, bu kesin emirdir, bunu kesin yapman gerekir. Sonra diğerleri için artık bu tercih senindir. Evet, niyeti de nasıl istersen öyle getirirsin. İster kaza niyetini getirirsin, ister sünnet niyetini getirirsin. O fark etmez. Gönlümüz nasıl huzur buluyorsa niyetimizi öyle getirelim. Yalnız geçmişteki namazları kıldım. O benim borcum diye demeyelim namazı için. Çünkü namaz borç değildir. Allah'ın ikramidir. İkram ediyordu biz gidip ikramı almadık. İkram Allah'ın kendisidir. Güzelliğidir, tecellisidir. Aşkı, muhabbeti, sevgisidir. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz.